geldik Nabi'ye Nabi merhum. Ancak buyurun. Siz Nabi'ye girerseniz ben biliyorum ki sabah, sabah oluruz olur, akşam. Hadi. Onun için ben de biraz magazin yapmak istiyorum Nasıl? tam bu noktada Nasıl Ve size şunu soruyorum. Kaç beyit biliyorsunuz efendim? Ezberinizde ne kadar beyit var? Tevazu edeyim. Yok, yok size... gerçeği rica ediyorum efendim. 7000'iniz 7000. <gülüyor> oturup saymadım ama tahmin ediyorum. Vallahi 10000 diyenler de var. Ben evet. evet. Efendim Sevdiğiniz zaman bir şey, en kolay iş o oluyor. Tutku meselesi yani. Nabi Merhum gibi şairler kendini ezberletiyor. Bu evet. bizim maharetimiz değil. Nabi Merhum 1712 senesinde vefat etti, 70 yaşındaydı. 6 Osmanlı sultanıyla ile yakın dostu kanka meselesinde. 25 sene kadar Halep'te sürgün gibi bir hayat yaşadı. Sebep şudur, Çorlulu Ali Paşa, Çorlulu Ali Paşa, ki İstanbul'da, siyasalda, hukukta kimya fakültesinde talebi olanlar çok iyi bilirler. Çemberli Taş'ta bir nargile salonu vardır. Evet. Salon değil, yani medrese gibi. Üstü açıktır. Orada da çok şaşırırsınız. Üstü açık. Bir duvar var, iki adam boyu falan. Ana yol geçiyor yanından. Gürültü içeri girmiyor. Nasıl oluyor bu akustik, nasıl bir şey filan diye hayli hayret edersiniz. Sonra tavla oynamaya başlarsınız. Tavla ve nargile vardır orada. Güzel de çayı olur. Çorlulu Ali Paşa'nın adına kurulmuş. Çorlulu Ali Paşa Başbakan olunca Tasarruf tedbirleri cümlesinden olarak Nabi Merhum'a verilen maaşı da kestirmiş, evini de yıktırmış, haylice bir zarara sokmuş. Sevmez mi şiiri rahmetli Çorlul Ali? Evet. Ben aralıklı yazıdan hoşlanmam dermiş. Eskiden Mısra'yı böyle aralıklı yazıyorlar. Evet. Aralıklı yazıyı sevmem dermiş. E, o da aralıklı yazıyor Nabi Merhum. Ne evet. yapsın, Usule uyuyor. Efendim evsiz bartsız kalıyor ve bir kahır içinde yedi beyitli bir gazel yazıyor. Görmüşüz redifli bir gazel. O gazele daha sonra yapılan nazire Yahya Kemal merhuma aittir. Beş beyit. Onun üzerine yapılan bir tahmis var. Tahmis de her beyte üçer mısra eklemek falan demek. Teknik çok da tekniğe evet. girmek istemiyorum ama. Beşleme yani tahmis. Evet. Bu tahmisin bugüne kadar gördüğüm en muhteşem manzumelerden biri olan bu tahmisin eser sahibi 1993 yılında vefat eden Konyalı Veysel Öksüz'dür. 1993. Te, tahmiz yazılabiliyor. Tahmiz hem de nasıl yazıyor yani göz kamaştırıcı bir şey divanı bile elime geçmedi kendisini de unuttuk pullukçu Veysel Usta ilkokul mezunu ortaokuldan terk etmiş ondan sonra da divan şehrinde bu kadar önemli bir mevkiye gelmiş diye yakınırken huzurda bulunan neyzen üstadımız Sadriyettin Özçimi akrabası olduğunu beyanla bir divanını bize tevdi etti parantez içinde onu da arz edeyim. Evet. Görmüşüz diyor Nabi. Çorlulu Ali Paşa'yı hizaya getirmek için ona sitem makamında bağ Dehrin hem Hazan'ın hem Bahar'ın görmüşüz. Biz neşatında, gamında rüzgarın görmüşüz. Çorlulu diyor bak diyor biz bu zaman bahçesinde ilk baharı da gördük. Son baharı da neşer rüzgarlarına da muhatap olduk. Gam fırtınalarına da kiminle muhatap olduğuna dikkat et filan. İlk de evet. daha vuruyor. E, bu arada edebiyatçılar derler ki keşke Nabi'nin yüz evi olaydı. Yüzü de yıkılaydı da böyle elde yüz gazel kalaydı. Karlı olurduk. Evet. Çok da mağrur olma kim meyhaneyi ikbalde biz hezaran nesli mağrurun humarın görmüşüz. Diyor çok havaya girme diyor. Evet, Akşam ciddi. akşamdan diyor Bahtiyar içersin sabah başın ağrır. Teselli edecek bizden başka da kimse kalmaz. Hakikaten de öyle oldu. Hikmetü'da sözü çıktı yani. Çorlulu Ali Paşa sonra büyük ızdıraplar çekti. Topu ah inki saraf olmaz yine keşveri cahın nice sengin hisarın görmüşüz. Gönlü kırık olanların attığı ah toplarına dayanamayan bu azzam taştan kaleler gördük. Bir huruş ile eder bin haneyi ikbali pest ''Ehli derdin seyli eşki inkisarın görmüşüz.'' Şair tabi güzel ifade ediyor. Gönlü kırık olanların gözyaşlarının hasıl ettiği akarsu şöyle bir cuşu huruşa gelir, şöyle bir döner de diyor, şöyle bir dalgalanı verirse, ''Tısınlamiden beter bir şey olur çorlulu diyor, tepetakla bulursun.'' diyor. ''Bir hadengi cangüdazı, bir hadengi cangüdazı ahdır sermayesi, biz bu meydanın nice çabuk süvarın görmüşüz.'' Gönül yakıcı bir ah topundan başka silahı olmayan o garipler ah demeye görsünler. Hani vardır ya Anadolu'da söylerler almamaz mazlumun ahını çıkar aheste aheste. Hızlı ata binen nicelerinin yerle bir olduğunu görürsünüz. Bitiyor artık. Altıncı beyt... Bir gün eyler dest beste haygahı hicaygah bir adet mahruru sadrın itibarın görmüşüz. Bir gün diyor o sadarette oturuyorsun diyor havandan da geçemiyor ki bir yapıyorsun bizi evsiz barsız bıraktın ama bir gün kapı pabuschlugu mekan tutarsın eli bağlı yani köle olursun iş ararsın filan demeye getiriyor ve son beyit fevkalade acı. Kaseyi deryuzaye tebdil olur cami murat. Biz bu bezmin nabiya çok badeharın görmüşüz. Evet. Bu mecliste diyor çok bade gördük tuttukları o Murat Kadeh'i dilenci çanağına döndü. sözü aynen yerine gelmiştir. Üstüne yapılan bundan sonra Yahya Kemal'in yaptığı e, nazireye tahmis uzun. 25 mısra okursa hakikaten dediğiniz gibi sabah olur. Uzatmayayım ama evet. bir kıtayı söyleyeyim. yani navide bu kadar şey. Binde bir. Binde bir. De, <gülüyor> Efendim, yapılan tahmis Reisal Öksüz merhumu rahmetle anıyoruz. 1993'te vefat etti. Orta Anadolu bölgesinde bugün tarım aletleri imalinin babasıymış. Dediğim gibi akrabası dulru olan Sadrettin Özçimi ne üflüyor? O da neyle yakıyor bizi? Binde birdir şimdi dilden yar için zâr Kendisin inkar eder hep aşkı inkar eyleyen. Ehli dil olmak gerektir, meyli dildar eyleyen, meyle hafız, neyle Mevlana'yı tezkar eyleyen, pür terennüm ruhum acemler görmüşüz. Pes yani. Gülfigan eylerse aşık, andelib olmaz mı lal? Keşfi esrar eylemek ey dil mehabbetsiz muhal. Aşkı anlatmazsa öksüz bunca tahmis kıylü kal zikre layık bahsi ancak zevkidir ömrün kemal gerçi talihden nihayetsiz sitemler görmüşüz son iki mısrayı arz edeyim Ama söylemeyecek tarafım hocam. Şöyle bir şöyle bir durum var. Baştan sona kadar mutluluk tablosu çiziyor, ömrümüz boyunca güldük, hiç ağlamadık demeye gelen mısralar diziyor Yahya Kemal ve onu takiben Meysel Öksüz Merhum. Son mısrada diyor ki, ömrün anmaya değer kısmı lezzetli dakikaları olduğu için böyle söyledim, yoksa canımıza okudu felek, şikayet etmiyoruz. Evet. Başımıza gelmedi, kalmadı da evet. şikayet yakışmıyor o bakımdan. Evet. Sustum, iyi bir haberim var yani. Çok, <gülüyor> çok teşekkür ediyorum.